Hasan Tahsin Feyzdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El Araf suresi 68 ila 147. ayetler. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir övcüyüm. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için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 Onlar, yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğru söyleyenlerden sen, bizi tehdit ettiğin o azabı getir bize, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah, onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde,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 Gerekse kavminden diğer inanmayanlar 11. surenin 63 ve 69, 17. surenin 59, 27. surenin 45 ve 53, 26. surenin 154 ve 158. ayetlerinde geçtiği üzere inkarlarını arttırdılar. Devenin dokunulmadan yiyip içip serbestçe dolaşması istenildiği halde bir müddet sonra ayaklarından biçerek yıkıp boğazladılar. Salih aleyhisselam oradan hicret etti. Kavmi de,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 ihtiyaç dışı şatafatlı köşkler edinir ve gösteriş için anıtlar dikerlerdi. Maddi refah onlara ahiretlerini unutturdu. Onları putperest bir toplum haline getirdi ve onları küfür ve şirk bataklığına itti. Ey Semut kavmi! Düşünün ki vaktiyle Allah at kavminden sonra size hükümranlık bahşetti. Sizi yeryüzünde yerleştirdi. Ovalarında köşkler edinip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 ''Bizi tehdit ettiğin azabı bize getir.'' Dediler. ''Akara bir hayvanı ayaklarını biçerek devirmek demektir.'' Bunun üzerine onları şiddetli bir deprem verdi de, yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Sarihte gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, ''Ey kavmim, and olsun ki ben size... ''Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz.'' dedi. Lût'u da gönderdik. O da vaktiyle kavmine demişti ki, ''Sizden önceki alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu mu yapıyorsunuz?'' Hz. Lût aleyhisselam, Hz. İbrahim aleyhisselamın kardeşi, Harra'nın oğlu olup,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 Herhalde onlar etekleri fazlasıyla temiz olan insanlarmış, demekten başka olmadı. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu?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 Allah'ın emirlerinden saparak fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene iman etmiş, bir grupta iman etmemişse, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Şuayb aleyhisselamın toplumdaki ticari ahlaksızlığın, hilekarlığın yaygın olmasını engel olmaya çalışmasına, ve onları ilahi emre uyarak düzeltmek için uyarmasına rağmen, vurguncu menfaatperestler bir cephe oluşturup karşı çıktılar. Kavminden iman etmeyip, büyüklük taslayan ileri gelenler, Ey Şuaib! Seni ve seninle beraber iman edenleri, ya kesin kes hasabamızdan çıkaracağız, ya da kesinlikle milletimize, bizim yaşadığımız dinimize dönersiniz, dediler. O da biz,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 Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Ayette geçen fetih kelimesi, açmak anlamına gelmekle beraber aynı zamanda hüküm manasındadır. Kavminden inkara sapanların ileri gelenleri, ''Eğer şu ayba uyarsanız kesinlikle zarara uğrar perişan olursunuz.'' dedi. Bunun üzerine onları müthiş bir deprem yakalayıverdi ve yurtlarında üstü çöküp cansız kalıverdiler. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl zarara uğrayan onlar oldular. Bunun üzerine Şuayb onlardan yüz çevirip, ''Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin gönderdiği hükümleri size duyurmuştum ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Artık kafir bir kavme ne diye üzüleyim?'' dedi. Biz, hangi diyara bir peygamber gönderdiysek, onun halkını, inkarları yüzünden ancak yalvarıp yakarsınlar diye, fakirlik ve sıkıntıyla yakalamışızdır. Sonra bu kötülük, sıkıntı yerine, iyilik ve bolluk getirdik. Nihayet çoğaldılar, ibret almak şöyle dursun, yine isyana başlayıp, babalarımızın başına da sıkıntı ve felaket,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 Elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluk kapılarını açardık. Fakat peygamberlerini yalanladılar. Biz de kazandıkları günahları yüzünden onları azapla yakaladık. Yoksa o memleketlerin inkarcı halkı, geceleyin kendileri uyurken azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkı kendilerini oynayıp eğlenirken,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 küfürlerindeki inatları sebebiyle işte böyle mühürler. Biz onların çoğunda iman ve itaat sözüne bağlılık bulamadık. Onların çoğunu gerçekten itaatten çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle Piravun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik.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 ve eğer doğru söyleyen birisiysen, hadi getir de göster onu. Bunun üzerine Musa, asasını yere attı. Bir de ne görsünler? O, apaçık bir ejderha verdi. Elini koltuğuna sokup çıkardı. Bir de ne görsünler? O, bakan kimseler için bembeyaz, gözleri kamaştıran bir eldir. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki, Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, öyleyse ne buyuruyorsunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini Harun'u beklet. Bu sırada şehirlere toplayıcı tellallar gönder. Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, bize... ''Elbet bir mükafat var, değil mi?'' dediler. Firavun, ''Evet'' dedi. ''Hem de siz, mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız.'' Sihirbazlar, ''Ey Musa, sen mi hünerini önce ortaya koyacaksın, yoksa önce biz mi koyalım?'' dediler. Musa, ''Siz ortaya koyun'' dedi. Onlar, ellerindeki ip ve sopaları atınca, İnsanların gözlerini büyülediler. Onlara kıvranıp gezinen büyük yılanlar gösterip korku saldılar. Büyük bir sihir meydana getirdiler. Biz de Musa'ya asanı bırak diye vahy ettik. Bir de ne görsünler? O sihirbazların uydurup gösterdiklerini yakalayıp yutuyor, yok ediyordu. İşte gerçek meydana çıktı.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 onların öğrendikleri düzen ve düzeneklere başvursaydı, yılanlar toplanan o meydanda birbirleriyle boğuşurlardı. Fakat Hz. Musa aleyhisselam vahye dayandığı için onların hepsi yenik düştüler. Sihirbazlar bu yenilgi üzerine secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki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 Asıl uğursuzluğun kendilerinde olduğunu bilmezler. İnananları küçültücü çeşitli isimlerle yaftalarlar. Firavun'un yandaşları Musa'ya, ''Bizi büyülemek için bize her ne delil mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz.'' dediler. Bundan dolayı Musa da onlara beddua etti. Biz de onların üzerlerine ayrı ayrı ayetler, mucizeler olarak tufan, tufan,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 Mutlaka sana iman edeceğiz ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber Mısır'dan göndereceğiz, dediler. Biz, erişecekleri boğulma vaktine kadar, onlardan azabı kaldırdığımızda, derhal ahitlerini bozdular. Biz de onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk.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 İnanıyor gibi olsalar da, yine gözleri önünde dikilen put veya benzerlerine Allah'tan daha çok bağlanmak isterler. Bunun içindir ki, Hz. Musa aleyhisselamın kavmi de, gözlerinin önünde tapınacakları bir put istemişlerdi. Musa dedi ki, şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. O Allah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 Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Biz ona, Tevrat'a ait levhalarda zamanıyla ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle sımsıkı önem vererek tut, kavmine de emret. Onları en güzel şekliyle tutsunlar. Size, fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim dedik.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 El-Araf suresi 68 ila 147. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul